Bir boynuzu kırılmış hayvan kurban olur mu? Bu noktada herhangi bir ölçü var mıdır? Evet şimdi bir hayvanın kurban olabilmesi için sağlam, sahi, Diğer hayvanlara göre değeri düşmemiş, düşmeyen. Yani ehli tarafından şu hayvanın değeri yok. Değersiz değerlenen nispetle denilen hayvan kurban olmuyor. Fıkıh kitaplarımızda ilme halimizde. Genelde şu bilgiler geçer, mesela gözünün biri veya ikisi kör ise bir hayvanın diyelim boynuz söz konusu olduğu için bir veya iki boynuzu kökünden kırılmış diyor, hayvanlar kurban edilemez. O halde diyelim boynuzunun belirli bir miktarı kırılmış, tamamı değil kökünden değilse o aslında kurban olabilir ama Mümkün mertebe böyle çok zayıf, hastalıklı, bakan insanlar nazarında fiyatı, değeri düşen hayvanların kurban edilmemesi lazım. Soru da özellikle boynu sorulduğu için mesela bir boynuzu kökten kırılmışsa o hayvan normalde kurban edilemez. Ona dikkat etmeleri lazım.